Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah muhtemelen konumuz şükür bahsi. Geçen hafta sabırdı bu hafta şükür bahsi. Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri El iman-ı İman iki nısf, iki yarım. Yani iki bölüm değil de iki yarım. Nısvı sabrün, nısvı şükürün. İmanın bir nısvı yarısı sabır, diğer de şükür. Demek ki bir elma tam ortaya kesilince ikiye ayrılıyor. Birleşince yine bir elma oluyor. İki yarım daire birleşince tam daire oluyor. Eğer bir Müslümanda hem sabır hem de şükür bulunursa, On imanı elhamdülillah tam olmuş oluyor, daire anlamış oluyor muhtemelen. Şükür, nimeti allah Teala'dan bilmek Celleşahı Sabır Sabırda gelen bela musibetleri yine Allah-u Teala'nın cilaluhu. Haşa allah Teala'nın dilemesi olmadan, Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan şu alemlerde bir zerre yerinden kımıldayamaz. Eğer bir tek zerre başıboş olsa, alem tamamen kargaşaya gider, karışır gider. Bunun için, başımıza ne gelirse, mutlaka allah Teala'nın bu dilemesiyle, izin vermesiyle oluyor. Aklımıza şöyle bir şeytan bir soru işareti koyabilir kafamıza şeytan yani. İşte insanların bazı fakir, bazı zengin, bazı özürlü, bazı sağlıklı neden böyle oluyor? Allah Teala öyle diliyor muhteyemler. Allah öyle dileme mevlam diliyor. Şimdi hastanede bile bazı kişiler yoğun bakımda olur, onu görüştürmez de hiç böyle. Bazıları da. Ancak tuzsuz bir şey yiyecekler. Yani o kişinin yararı için ne gerekiyorsa o yapılıyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sahabeden biri geldi. İsmi Salebe. Mescidin güvericinin anlamında Hiç mescidin dışarı çıkmazdı. Devamlı mescitte oturur, ibadet ederdi. Hep Peygamberimiz sahbete bulundurdu. Bir gün dedi Peygamberimiz'e. ''Ya Resulallah, dua et Allah-u Teala'ya, bana Rabbim mal versin.'' dedi. onu e konuştura buyurdu. ''Ya salebe, el hayrı mahtarullah.'' buyurdu. Hayırlı olan hal senin için, Allah'ın senin için verdiği hal buyurdu. Yani allah Teala bir kula ne gibi hal vermişse, o kul o haller razı olacak işte kulluk burada muhteremler. Rubiyet burada böyle şey. Mevlam dilediğini Mevlam özürü yaratır, işte kısa yaratır, uzun yaratır, az verir, çok verir. Kulun hayırlı olanı odur kulu için. Eğer kul buna razı olursa kulun için son hayırlı odur. Tabii o salebe buna razı olmadı ama. Yüz ısrar etti. İlle bana dua dua et diye. E, artık kırmadı, dua etti ama çok malı oldu. Aşırı malı oldu ama on hakkından gelemedi muhtemelenler. Önce gündüzleri camiye gelemedi. Sonra yatsı bir sabah namaza başladı. Derken bir cumadan cumaya filan gelmeye başladı. Zaman gelince zekatını bir vermeye kıyamadı muhtemelenler. Onun aleyhine oldu. Mevla'nın buyuruyor şimdi bizlere kuran şükür ilgili olarak Bismillahirrahmanirrahim Fezükürüni ezkürüküm Veşkürün li Vela tekürün Mevla buyuruyor Bakara suresinde Önce Mevla'nın burada Fezükürüni buyuruyor Kullarım beni zikre edin Mevla'nın buyuruyor Zikir hatırlama anlamına geliyor Nisyanın zıddı yani unutkanlığın, gafletin zıdda. Demek ki bir kul hiç Mevla'yı unutmayacak muhteremler. Unutmayacak bir kul Mevla'yı. O yarattı bizi. O bizi yönet yönlendiriyor. Yine Mevla'ya döneceğiz. Yani aradaki şu dünya yaşantısı bir hayal bir rüya olacak Mevla'nın buyuruyor Fez-i Kürûnî kullarım beni zikredin, hatırlayın beni. Tabii zikir nasıl olacak, çeşitleri var bunların ama Kore'ye girmeyeceğim şimdi. Burada emir var. fezkuru emir. Allah emrediyor. Her emirde bir şart anlamı vardır Arapçada. Yani şunu yap. Yaparsan ne olacak? İşte bunu karş karşılıklı geliyor. Allah buyuruyor. Ben de sizi hatırlar Mevla buyuruyor. Nasıl hatırlama? Yani kul Allah'a zikrederse Allah kulunu terk etmiyor. O kul her gün, her gün manevi açıdan kul devamlı sürekli onda bir ilerleme kaydedilir kula böylece. Kul Mevla ile olduğu sürece namazında, camide, evinde iş yerinde, çarşı pazarda kul nerede olsa olsun mutfanda bulaştığında olsun kul devamlı Mevla mevlaeli olursa öğle dinleyeceğine hayatını değerli ömür sahmesine kışı boşa harcayacağına allah Teala zikriyle meşgul olsa hem tencereyi karıştırır, hem yola gider hem işini yapar Allah'ı zikeder. Kalben, kimsen duymasına gerek yok mu diyorlar? Allah Teala görüyor mu yeter işte böyle. Kul gönlünden Allah Allah desicaliyor. Bunu derken de ama kul gafil olmasa. Diysek ki Allah Teala kendisini görüyor, biliyor, duyuyor. Bunu kişi bu inancı da iyice bilebilirse, işte arkadan bunun karşılığı geliyor. Allah kulunu sürekli hidayeti hatırlayın Mevlam konu Mevlam buyuruyor arkasından veşkürülî kullarım bana şükür edin Mevlam buyuruyor. Şükür edin Mevlam buyuruyor. Şükür. Vela tekfirün sakına nankörlük etmeyin Mevlam buyuruyor. Bana Mevlam buyuruyor şükür edin. Şükür. İşte şükretmek bu da Allah'ın bir emridir ve imana tam yarısı. Yani bir kulda eğer şükür bulunuyorsa, kul nimeti Allah'tan biliyorsa, imana yarısını kişi almıştır bence. Işte. İmana olur, diğeri sabır tabi. Bir mübarek kişi varmış, hep sürekli Allah şükreden bu kişi yani giderken, gelirken, başa ne gelirse gelsin, Ya Rabbi elhamdülillah, <gülüyor> Rabbime sana çok şükür, hep Allah şükür şükredermiş. Bir gün yolda giderken, bir atın nalından bir taş fırlıyor. Tabii işte araba olmadığı için, atlar koşuyorlar yollarda, atın nalından, nal çarpıya bir çakıl taşına, o çakıl taşı fırlıyor, sert olarak, bu kişinin yanını çarpıyor. Yanak yaralıyor, kanıyor, kanakma başlıyor. Bu kişi hem elini koyu yanana kanı siliyor, Rahman sana çok şükür, Rahman sana şükür olsun diye Allah ediyor. Bunu görenler tabiiat hep şükreti için bunu alıyor derlermiş. Diyorlar bunun da var mı diyorlar? Bak sana yanana taş çarptı, yanana yarıldı, kan akıyor. Bu ne şükediyorsun? Şöyle buyuruyor. O taş ya gözüme gelseydi? Bizim şiken oldu böyle diye Yanam gene geçer böyle diye bakın muhteremler Demek ki Allah Teala'nın uyanık kulları ne yapıyorlar? Her şeyin bir de beteri görüyorlar bunlar böyle. Onun beterini görüyorlar. Yine Allah'a şük ediyorlar böyle şey Bir insan Allah'a şük edersen ne olur muhteremler? nimeti artar. Mevlam buyuruyor bizlere İbranus ayet 7'de, Bismillahirrahmanirrahim. ve iz te'ezdene Rabbüküm. Rabbin ilan etti, bildirir ki, Allah-u Teala bize bildirir, bildirir Mevlen, bildiriyor. Le'in şeker tüm. Böyle yapıyor. Eğer nimetlerime şükür ederseniz, eğer nimetlerime şükür ederseniz, eziden zidenneküm. Elbette nimetimi daha arttırırım, ziyade ederim. Mevla buyaktan der. Allah bunu vaat ediyor, Kur'an-ı Kerim'inde işte bakınız. Mevla ediyor bu şekilde. Demek ki bir kimse nimetlere şükür ederse, şükür ederse, burada Mevla bizi kesin olarak bildiriyor, vaat ediyor. O nimetini daha da arttırırım buyuruyor. Der. Arttırırım buyuruyor. Vele in kafartım melabuyor. nimeten lankörü gelir de, inkara kere kalkışırsanız, in azabı leşedi melabuyor. Azabım da şiddet melam <gülüyor> Peki nimet ne nimet diye şimdi? Nimet nimedir, şükürlerime. Nedir nimetler? O da melamızla buyuruyor. Ve in Ni'metullahi Ve in te'udu Allah nimetlerini saymaya kalkışsanız la tuhsuha. Onları sayamazsınız. Burada ihsa fiile geliyor ki böyle teker teker ayrıntı değil de grup grup nimete sema kalksanız bile onları sayamazsınız Mevlam buyuruyor. Önce insanın yaradılışı. İnsan olmamız muhteremler. İnsan olmamız. İnsan neden oluyor? Yenen gıdadan işte. Yenen gıda kan oluyor, hücre oluyor, üreme hücresi oluyor. Bizim yaratacağımız o gıdayı eğer bir kedisiyle ne olurum? biz kedi olacak işte muhterem bakınız. Kedi de ekmek yiyor. Kedi börek yer. Yani bizim yaratacağımız o gıdayı ezerle takdir olmuş o gıda. Bizim yaratacağımız gıdayı bir kedi yeseydi, bir köpek yeseydi biz ne olurduk? Tabi ya kedi ya köpek olacaktı muhtemelen Önce onu nasip etmeyi Mevlam, insana babaymış o muhtemelen Önce insan olarak yarattığımız Nedir insan? İnsan yeryüzünün halifesi, hakim, sultanı yani. Bu için bazıları haşa cinden korkuyor bazıları. O efendimiz cin min, şu bu. Cinden sahne ve sen yeryüzünün halifesi sensin. İnsan yeryüzünün hakimi. Cindeyken muhtemeler. Yani cinde bize korkuyor aslında belirce. İnsan korkma cinden aslında belirce. Bu için önce insana yaratım baklığımız, sonra. Elhamdülillah Müslüman olarak yaratılmaklığımız muhteremler. Ya, elhamdülillah değil mi? Ne kadar şükürsek az mı az mı az muhteremler. Çünkü dünya geçici, dünya çok kısa fani böyle. Bir ebediyet alemi var. O alem neye bağlı? yaşantıya bağlı. Elhamdülillah Müslüman olarak yaratılmaklığımız. Sonra her aldığımız nefes. E bunu kime veriyor Her aldığımız soluğun nefes böyle. Yediğimiz gıdalar. Bir gün Halife Abdur Harun Reşid'in gece uykusu kaçmış. Biliyorsunuz Abbas döneminin en büyük halifesi. Hazreti Harun Reşid. Bir gece uykusu kalkmış, canı sıkılmış. Yani içinde gönlü bir sıkıntı var. Çağırıyor başvizirini, beni bir gönül ehline götür diyor. Gönül ehli, yani gün Allah dönmüş, Allah bu mucize alıyor. Gaf olmayan böyle böyle birine götür diyor. Alıyor bunun başviziri, o dönemde bulunan mühterem zat. Hadi fu değil, gün hazretlerine götürüyor. Geçarısı. Bu başını bağırıyor. Ya fu değil. Halife Harun geliyor. E gelirse buyurursun diyor tabi. Tabi eybullah. Onlar bir Allah'a sev Allah korkarlar böylece. Halife giriyor Hazreti Füzeyl'in odasına oturuyor bir kenaraya. Ya Füzeyl diyor Halife Harun Reşit. Var nasırta bulun. Gönlüm dar. İçine bir sıkıntı var. Kenim aşamıyorum diye. Çok darda kaldım. Var nasırta bulun ona şöyle buyuruyor, ya halife, bulunduğun duruma bakma, Ne bu dünyaya nasıl geldin? Bu dünyaya, nereden geçip geldin bu dünyaya diyor. Yani bir pis, bir merfeze kişi bu dünyaya geldin, halifem de gururlanma, onurlanma, kendini büyük görme diyor. Dünyaya nereden geldin? Onu unutma. Sonra, Nereye gideceksin diyor bak. Toprağa sene koyacaklar. Orada halifeliği geçmiyor. Orada saltanay geçmiyor diyor. Toprağı altına sene koyacaklar. Kefenin çürüyecek. Böcekler etini derin yiyecekler. Kemiklerin çürüyecek. Leş olacaksın diyor. bak diyor. Bunun işi inşallah unutma. Allah'ın kafir olma diyor. Haruncu Allah'a başlıyor. Tabi bunun gafilmiş onda. Ya değil, biraz da bana et diyor. Ona şöyle buyuruyor, Ya Halife, sakın malına, servetine güvenme diyor. Onlara güvenme diyor. Sen diyor çölde, tek başına yolunu şaşırıp kalsan çölde. Yandığı için yok, için yok yallah diyor. Artık çölde yandın, yandın diyor. Benden su dışarı içinde kayboldum, için su değil yanıyor diyor çölde diyor. Yani su bulamazsan ölüm tehlikesiyle artık burun buna geldin. O anda diyor sana bir kişi gelse elle bir tas soğuk güzel tatlı su var. Dese gidiyor. ya Harun servetinin yarısını verirsen sana bu suyu veririm derse verir misin diyor. Tamam veririm diyor. Öleceğim orada diye veririm diyor. Peki diyor o suyu aldın. Servet yarısını verdin suyu aldın diyor. Duyu içtin diyor. İçtin ama diyor, bu defa diyor, idre yolların tıkanmış, dışarı çıkamıyorsun diyor, şiştin diyor. Ve sen yolların şişti, yani prostatın şişti, dışarı çıkarmıyorsun, boşalamıyorsun diyor, mağaza ızraflasın diyor. O anda bir hekim gelsin dese ki sana diyor, ya Harun o kalan yarım sevetini verirsen ben bunu dışarı çıkarmıyorsun, verir misin diyor da veririm diyor. Bak Harun diyor, senin bütün servetin diyor, bir tası işi boşaltmaya bile yetmiyor böyle buyuruyorlar. İşte mütterram cemaatimiz Allah'ın nimetlerinden genelde insanlar hep gafil oluyoruz böylece. Şu havayı rahatça solumamın temeller böylece. Elhamdülillah. Sonra bir de güvende olmamız onun güvende olmamız böyle, korkusuz yaşama Mevlamız buyuruyor bizlere hepinizin bildiği Lila abis suresinde Mevlamız buyuruyor surede ete amefüm min ju'in ve amülü min havf elle ziyeli Allah ki Ete min cü'ün ve aminehum min O Allah ki sizleri aşken doyurdu, doyurdu böyle. E gıda olmasa kişi alamasa, gıda var kişi alamıyor. Parası var gıda var ama yasak yiyemiyor. Yani hem gıda olacak insan iştaha olacak, parası olacak, alım imkanı olacak. Sonra Mevla bakınız ve amenehumin hauf Allah sizleri korkudan da emin güvende kıldı. Bu ayet-i kerime Mekke müken nazil olduğu, Kureyş yani Mekke halisi ilgili olarak Mevla buyurdu. O dönemde Mekke de yaşayan insanlara yani Kureşilere diğer bütün kabileler saygı duyarlardı. Nedenle gelince muhteremler Kabe'ye muazzamaya Araplar cahiliye döneminde de saygıları, sevgileri vardı. Fakat bu da pek onları şeyleri değildi. Ebrehe denen kafir Yemen'den Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye gelince, artık Kabe yaklaştığı zamanlar... ...açık herkesin gözü önünde, Kızıldeniz'den gelen evabil kuşları bir anda... ...hiç o yörede görünmeyen, bulunmayan kuşlar, yani şişek cinsi bilmeyen kuşlar... ...bir anda bulutlar gibi geldiler, ağızlarında ayaklarında taşlar var, her kuş uçtan taşlaşıyor bu taş attı, attılar, ordu tam orada öldü, gitti, geberdi kaldı hepsi böyle İşte bütün Çevre Arap'ları bu olayı görünce inandılar ki, Kabe kutsal bir yer, onun Rabbi var, onu o koruyor. Ve bu Kabe'nin hürmetine ve bu olaydan sonra etraftaki kabileler, ki o cihadan o kabileler, baskın yaparlardı birbirlerine, soğukun yaparlardı, insan kaşırardı, köleri satarlardı. Öyle muazzam bir kargaşa vardı. Güvensizlik bir, bir ortam vardı. Ama Mekke'lere dokunmazlardı. Dokunmazlardı. Ve'lham onlara, bu beytin Rabbine kulluk edin. Feli'ye budur, Rabbi Hazel Beyt ve'lham buyurdu. Feli'ye abudu Rabbi Hazel Beyt şu beytin Kabe'ne Rabbine ibadet kuluk ediniz. O, Rab, o Allah ki sizlere gıdalandırırsa bol çocuk verdi, size güven verdi. Şimdi muhtemeler tabi o dönem içinde geçerli, günümüzde yine bu geçerli. Şimdi yeryüzünde öyle Müslüman din kardeşlerimiz var ki evinde rahat yatıp uyuyamıyorlar. Acaba gece Düşman bombaları mı acaba? Evi acaba baskın yaparlar mı? Bak, Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeşinistan'da muhteremler, hatta Keşmir'de, yani dünyanın böyle pek çok yerlerinde bizim Müslüman din kardeşlerimiz evlerinde rahat yatıp uyuyamıyorlar. Korku içerisinde böyle, korku içerisinde evlerine basın yapılıyor, havadan bomba geliyor, kapı kırılıyor, ana babanın gözünün de oğlunu öldürüyorlar, ya götürüyorlar. Der. Çocuğun gözünün de babasını öldürüyorlar. İşin e de bizler şu anda ama tabi. Mesela bizim de bölgemize böyle bir korku dönem oldu, deprem olduğu zamanlar, hele ilk günlerin deprem olduğu günlerinde bizim artık burada. Yani kişi evinden parası almak korktuğu içeri girmeye. Evin doğal eşya var, yiyecek var. İnsan almak korktuğu girme korktuğu böyle bir şey. İşte muhtemelen bunu düşünün böyle şey bakınız. E şu anda bizler elhamdülillah korkusuz böyle emniyette güvenle evimize oturabiliyorsak, yolda böyle güvenle gezebiliyorsak, e masamızda soframızda yememizde böyle güvenle yiyebiliyorsak, ne gerekiyor? Bakınız. Bevlam buyuruyor. gel geliyor. O halde Allah Teala'ya gerçek kulluk gerekiyor işte. Allah kulluk gerekiyor. Tabi bu arada bir de o Müslüman'a hatırlaması gerekiyor. Onlara tabi dua etmemize gerekiyor onlara da. Mevlamız buyuruyor yine bizlere muhtemelenler şükürle ilgili olarak. Bismillah. Ve ne kadar mekkenna hakim fil erdi. Sizleri Mevlamız buyuruyor insanlar yer üzerinde sakin kıldık. dünya sinir için yarattık Mevlamız buyuruyor ya Ve ciallâ lüküm fîhâ me'âyişe. Ve burada dünyada insanın yaşamış için gereken her şeyi Kıldık, yarattık Mevlam buyuruyor. Yani insanın yaşamı için ne gibi koşullar, şartlar varsa hepsi Mevlam buyuruyor, yarattık buyuruyor. İnsan yaratılmazdan önce, böyle önce dünyayı yarattı muhteremler. Mevlam dünyayı yarattı bence. Mevlam dünya Allah bir denge, düzen, kanunu, kural koydu. Güneş şurada duracak. Ay burada duracak, burada duracak. Nedir bu? İşte bu denge düzen kanunu Allah'ın koyduğu kanun Ben bu değiştirecek bunu bak muhterem değil mi değiştiremiyor bu şekilde bir zamanlar biliyorsun Nemrut vardı Nemrut isim kötü, Kim daha kötü kafir, haşa uluhiye davet ediyordu ben sizin Rabbinizim diyordu insanlara biliyorsun İbrahim Aleyhisselam meselesiyle uzun bir mücadelesi var kendisinin Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı karşısına aldı sordu ona. Ya İbrahim, sen beni tanımıyor Rabb, tanımıyorsun beni. Senin Rabbin ne yapar? Dedi ki, iyi ve yumit önce. Benim Rabbim hayatı o verir. O yaratır. Hayatı verir. Yine hayatı geri alır Mevlam. Ben o işi yaparım dedi. Enuhyi ve yumit. Ben o işi yaparım dedi. E ya bakalım. ilk kişi getirir zindan mahkumlarından. Birine emir verdik. Cezre'ye bunun kafasını bir bıraktılar. Bak bunu öldürdüm, bunu bıraktım böyle dedi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, kafası kalın. Öyle şey vermiyor. Ona büyük mucizeyi geçti. Benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. <gülüyor> Madem sensin şu Rabbi, İlah benim diyorsun haşa, o halde yer göğsü emrinde olmasa gerekiyor, o halde güneşi battan getir bakalım. Getir bakalım güneşliğe. Ne yaptı? Bana kaldı. Febühteli kefer mebut. Bana kaldı. Bir cevap veremedi. O anda mevudunun aklından geçmiş ama. Ya İbrahim, senin Rabbin yapsın bakalım diyecek olmuş ama yapar diye kurakul bunu istelemeye. Kurakul istelemeye. Şimdi bakın bu teremler velab yürüyor. Yüce Mevla'm bizden önce dünyaatıla bizim için düzenledi. İnsanın yaşam koşuna göre Allah bu düzenle böyle yıkanaız. Güneşin yeri yörüngesi belirli. Bak. Güneşin belli belli Ayın belirli, yıldızın belirli, dünya hayatı bu Şimdi şu havaya bakın mesela atmosfer denen bir tabaka var müleci. Ne olsa orada oluyor ben Ondan korkuyoruz bizler daha mı benim Muazzam korkuyoruz. Ne var atmosferde? Ne var anda bu şekilde benim Şu kâhlı bir, bir kâhnet o kadar büyük mü, büyük mü, büyük mü hala yine. Hayallere Bir abata bakılsın benim Bir gök korkuyoruz. Kimse çakıyor, hele gece korkuyoruz. Her yıldır düştüğünde patır o pat çatılı mı? İnsan korkuyor bu şekilde. Onu yaratan kim muhterem böylece? Bu atmosferi yaratan kim muhteremler? Dünyayı boşluğa döndüren kim böylece? aya güneş yükmeden böyle, onları belli noktaya koyan, kimseni ayrılamıyor böyle şeylerde. Arada milyarlar sene geçiyor, ama biri yörüngesinden ayrılamıyor, beşler gibi böyle. İşte bize bunu büyürüyor, ev kolları mevlam büyürüyor. Sizin dünyayı böyle. ...yaşam koşulu düzenledik. Rızkı gelince muhtemelenler... ...Beyla şöyle buyuruyor... ...Besamülillah... ...ve fi semai rızk hükü... ...Beyla bir bakınız. Rızkı da gökte... ...Beyla bir bakınız. Rızkı gökte, rızk gökte... ...Yani rızkın... ...temel yapısı gökte böylece. Şey. Tabak bir şey ama o tabakta şey. Güneş olmadı mı olur mu hiç şey olmaz böylece. Şey. İşte yağmuruna yağması... bulutların gelmesi... Göklerin gürlemesi böyle. Eğer göl gürülemesi yine olmaz muhteremler. Çünkü atomlar arasındaki bağların kopması onların başka maddi, dönüşmeleri bazı dış sebeplere bağlı. Bunlara biri der Gürüldü. Aşırı ses olacak bakın böyle. Aşırı ses. İşte bir yıl ne kadar gök gürlerse o kadar bereket oluyor muhteremler. Ama kışın gürülemesi doğal değil muhterem. Bunu da bilelim bu şekilde böyle. Kışın doğal değil böyle şey işte. Çünkü kışı uca toprak böylece. Yani kışın gök de Allah hayresine inşallah ve iyiydi aslında böylece. Ama ilkbaharda gök ne kadar güllerse o kadar bereket olur muhteremler. İlkbaharda ne kadar şimşek çakarsa o kadar bereket olur muhteremler. Şimşek çakıyor. Ne oluyor? Havadaki azot gazı parçalanıyor. parçalanıyor Yağmurla beraber toprağa iniyor. Akılın melahşirle burayı bizlere, kal ile ma teşekkürün. Ama ne kadar aşık edersiniz Mevlam buyuruyor aktarımlar. ne kadar aşık edersiniz? Yine Mevlah buyuruyor bizlere, haris pususinde, öyle şey buyuruyor Mevlamımız, ben kullarımdan yarın kibati istemiyorum. Aklım Allah bizi. Ben kullarımdan yarın kibati istemiyorum. Onlar benden yarın rızk istiyorlar ama belan yok terem benice. Belan bizden bugün için istiyor mesela. İkinin üstüne kıldık elhamdülillah. Biz namazını son bittim namazını bu şekilde belice. Akşam için şuna faz değil belice. Akşam olursa o zaman farz olacak belice. Biz ne yapıyoruz diyor mu teremler? Yarınkini bırakalım da e, artı 50-100 senen sonrasını sıkıştırdı bu şekilde belice. İstiyoruz. Yine Peygamber buraların maddeleri Allah Teala sizin Az ibadetten razı oluyor, onun siz razı olmuyorsun bu yok demeler. Bizler az ibadet yapıyoruz, azıcık böylece. Bir vakit namaz ne oluyor? Enç 10 on dakikada onu sıkıştırıyoruz böylece. Paldur, küldür böyle. Saban saban derler, fatih derken kılıverir bu şey kılıyor böylece. Az ibadet yapıyoruz mevlamıza, ama çok rızık istiyoruz vakit böylece. Peygamberler, sahabeler. Evliyalar, Allah'ın salih güzel kulları, onlar ibadetini çok yaparlardı. Rızkı azı serde Mevlamız serde Büyükşehir Biz tam aksine. rızık çok olacak ama ibadet az olacak bizler de. Bir topluma Allah talep verdiği nimeti geri alır mı almaz muhteremler. Milletler, toplumlar, insanlar ferd olsun, böyle toplum olsun. Şimdi hep duyarız bunu. Mesela kişi muazzam böyle sevecen sahibi kişi bakmışız fakirleşmiş böylece. diye adamları. Mesela hepimize bakın Saddam. Kaç tane sarayı varken işte Amerika elinde ah, buyurun, kedi fare oynarık oynuyorlar onunla böylece böylece. böylece. Biz ama İran Şahı vardı. O İran'dan kaçtı. Sırca bir yer bulamadı dünyada muhtemelen bak. Bulamadı böylece. Yani insanlardaki nimetler böyle değişiyor bakın böyle. Zengin, fakir olabiliyor. Fakir, zengin olabiliyor. Ve devletlere bu krala tabi devletler de. Bazen devletler yükselir, büyür, kuvvetlenir, süper, tek güç olur. Ama birdenbire batar gider muhtemelen bu şekilde. Neye böyle oluyor? İşte bize bunu buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'e muvka Allah taraf bir kavredimetine geri yorummez bak. İnna la yuga yürü muvka kavmin Allah bir kome, bir topluma. Allah bir kişi verdiği nimetini. Talgir değiştirme anlamına geliyor. Allah'ı değiştirmez. Yani bolluk mu bolluk Gider böyle. Her gün atar bolluğu böyle. Değiştirmez. Hatta yuga yürü. مَا en füsihim. Ta ki onlar kendilerindeki halini değiştirmeyince Allah nimetini değiştirmez. İşte kural bu muhtemelen. Allah'ın kuralı bu. Bir toplum, devlet Allah'ın verdiği gücü, süper güçlüğünü eğer zulme dönüştürürse, küfe dönüştürürse, baskıya dönüştürürse Allah onu geri alacak muhtemelen. Bu yüzü yüksin kesim. Şey. Nasıl olacak? Aklına muhtemelen şey. verecek. Aklına gelmeyen bir şey olay olacak. Bu değişik verecek. Şey. Kişi de buna tabi verecek. Şey. Kişi de bunun gibidir. Eğer bir kişi Allah'ın nimet verdiği kişi onurlansa, gururlansa, büyüklense, kim ölense benim diye kaf başı kaftan çıkarsa Allah'ın nimeti geri alır muhtemelenler. Ama Allah talepi kula nimet verir. Allah bir toplamda nimet verir de o kul bunu şükür yerine getirirse nimet de artar eksil bakımı. Ölçü bu. Şimdi sahabelerin hayatına baktığımız zaman sahabeler Medine gibi küçük bir kasabada yani küçük bir köyden büyük bir şey o zamanlar o, o gibi Medine küçük bir kasabada olan bir toplum dünyanın süper gücü oldu bak mütelelim. Nasıl oldu ama böyle bu? Çünkü İslam nereye girdiyse oraya adalet getirdi. Sevi getirdi, karışı getir bak bu Bir örnek vereyim inşallah. Hazret-i Amur bin ettire. Hazretleri hazret zamanında Filistin'i fethetti. Filistin'i fethetti. hazret Amr cahiliye döneminde ticaret amacı ile Mısır'a gitmiş. O zaman Mısır'ın baş yeri İskenderiye. Kahire değil o zamanlar. İskenderiye Mısır'ı çok ama çok beğenmiş. Halis Amr Filistin'i fethedti. 4000 asker ama emrinde var. Hal e, Halife'ye mektup yazıyor. Ya emrül müminin. Ben daha önce Mısır'a gittim. Orasını gezdim çok beğendim orasını. Benim gönlüm orada kaldı. Eğer bana izin müsaade verirsen ben Mısır'ı fethedeyim. Hasemer vetip yazıyor. Ya Amur sen şaşırdın mı? Sen çılgın mısın sen? O zaman Mısır Romalıların elinde. Romalılarla Resan'ı savaşabilir misin arada? Dört bir askerle. Hasami'ye cevap verdi. Ya Emre el Müminin ne olur sen bana izin ver ben gönlüme öyle gelir ki fethiyeyim arasına. pek emir izin verdi feth bakalım Hacı dergün dördün askeriyle Mısır'a geldi bir kasabayı kuşattı kuşattı ufak savaştan sonra kasabayı fethettiler girdiler kasabaya tam akşam üzere füdüha tamamlandı fethedeli kasaba Mısır halkı Orada bulunan Mısır halkı tabi şimdi onlara göre Araplar fethettiler. Yani işgal edildi vatanları onlara göre. Gerçi gene Roma işgal onlar. Gene bağımsız değiller ama artık Roma'ya alışmışlar. alışmışlar şimdi tabii yeni başka bir halk kitle bunları vatan işgal etmiş oluyor. Ne kadar insan varsa kasabada her bir evine çekilmiş, ışıkları söndürmüşler toplanmış hepsi bir araya ana baba çocuk çocuk acaba kan ne olacak acaba bizi esirme edecekler vallahi yalmayacaklar edecekler işte kadın kız alıp götürecekler mi öldürecekler mi ne olacak böyle muazzam bir korku heyecan tedirginlik her çekilmiş, oturmuş oturmuşlar bir araya birbirine sarılmışlar ana baba çocuk çocuk öyle bekliyorlar Hazımır fetvanlandı askerine sordu. Bak akşam yaklaştı. Aski yiyecek gıdası var mı bu akşam? Dediler ki yağmur dediler. Elimizde çok az bir gıda var. Yetmez askere yetmez bu akşam bunu. O halde de üçer kişi her seçti. Gidin bakalım dedi. Şöyle daha güzel evlere gidin bakalım. Kapıyı vurun. İçeri girmeyin. Dışarıda bekleyiniz. Ev sahibi çıktığı zaman önce ondan özür dileyin rahatsız ederdim. Onunsa şunu söyleyin, eğer evinize şu anda sizde gideceğinden fazla yiyecek varsa, bunu almaya gelelim, satın almaya bunu. Ama eğer sizden fazla ise yiyecek varsa, satın almaya geldik, varım böyle bir şekilde, böyle kesin böyleydi. Üçer kişi heyetler şimdi geldiler, daha lüks heyetlere geliyorlar, tabii kapıyı vurunca içindekiler şimdi aşağılışma korkuda evin en kimse yaşlısı ev baba reisi böyle titrek çıkıyor bakın ne olacak kapı açıp bakıyor üç tane müslüman askeri ama şöyle yan durmuşlar yani kadın çıkarsa belki ev haliyle onu çabak görmedim diye böyle yan durmuşlar öyle sakin sakin Allah Allah şimdi bu şaşı onlara görünce böyle baskı yapmaları beklerken Buyurun efendim falan böyle bir şey yapıyorum. Önce diyorlar ki özür dileriz. Sizi rahatsız ettik. Ama Esra'a efendim e, ne var hayrola? Askerimizin başka yiyecek kalmamış. Eğer evinizde sizin çoğu yöneticilerinden fazla yiyecek gıdanınız varsa parası almak istiyoruz. Ama fazla ise, efendim hepsini vereyim yok ayrılmayız. Fazla varsa alacağız. Şimdi tabi konuşuyor. İstekiler alışıyorlar. Acaba ne olacak bakalım. İçeri geliyor. Gülere geliyor babalar. işe geliyor. Bakıyor babalar. Gülere geliyor. Ne oldu? Bu Hayır ola? Bunlar. Başka insanlarmış bunlar. Melek insanlar bunlar bu şekilde. Yiyecek işler parasıyla. Verelim. Biz yemeyeyim akşam. Verelim. Götürüyorlar. Yok. Fazla almayı istiyorlar. Fazla alacağız. E para istemem. Hayır. Burada bunun nedir? Gençlerin fiyatı burada. Bunu vereceğiz. Bu şekilde veriyorlar. Bakmata para alıyor. Böylece tabi evde dolaşılıyor şimdi hangi eve girilmişse evde korkuyor gidiyor şimdi bir güven geliyor, rahatlık, huzur geliyor bunlara, oturuyorlar, konuşuyorlar ışıklarına yakın yemek yiyorlar, komşu abi veriyorlar, bunlar ne insanlar bunlar böylece, nasıl insanlar bunlar bu şekilde derden, tabi şimdi sabah oluyor, artık korkusu çıkıyor şerebunlar bunlar böyle, bakıyorlar erkenden bunlar namaz kılıyorlar, ön namazı kılıyorlar böyle, koronakini okuyorlar, ibadet ediyorlar Efendim böyle kehaneden geziyoruz, şafi Bunu gören halk, bunu gören halk, bu ne güzel din, bu ne güzel insanlık diye bunun yana geliyorlar. Sanki de mevsupsunuz, işte Müslümanız. Nedir Müslümanlık? Bence Allah bir cehalet O da mülterim maliki, kelime şehadet getirmek, pek iman etmek böylece. Buna sayıyorlar? Bakın mülterimler, halk böyle, grup grup böyle koşarak Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyorlar böyle oluyorlar. Şimdi tabi orada kalıyor birkaç tür hasta kasabada. Şimdi ikinci bir yere işgal edecek böyle gene. Cihad edecek oraya. Diyor ki halka biz filan gideceğiz. İşinizden Müslümanlardan bize katılmışlığı varsa gelebilirler. Halkın yarısı katılıyor bunlara. Katılıyor böylece. Derken böyle kabile kabile kabile kabile çünkü böyle büyüye büyüye büyüye, büyüye, büyüye Mısır'a aldılar muhtemelenmiştir. İşte azıcama bakınız, yani İslamiyet çok kısa bir zamanda böyle yarım asır sürmedi böyle. İslam kısa bir zamanda dünyanın tek süper gücü oldu. Gitti yerde İslamlaştı kendiliğinden. Kimseye baskı yapılmadı. Bir tek kilise yıkılmadı muhtemel. Beri. Kiliselere böyle çaropta fal girilmedi muhtemel. Kilischanları kırılmadı berçe bakın. Bir tek Ray Papaz öldürülmedi berçe kadına kadar dokunulmadı halk böyle sevilken haline bırakıldı ama halk ne yaptı halk İslam'ın güzelliğini görünce kendi İslam'a koştu İslam böyle çok büyüdü halk İslamlaştı bak bu terimden azca mademiz i̇şte Mevlamız buyuruyor bir kavim bir toplum millet ve kişi Allah'ın verdiği nimetlere şükür ederse Allah Teala'ya gerçek kulluk ederse Mevlam buyuruyor, nimetimi daha da arttırırım. Le ezidenneküm, ayet-i geliyor. Ama kul azarsa, bir devlet azarsa, şımarsa, zulme başlarsa, yok Rabbim dur der Mevlam dur der Mevlam, mülk benim der Mevlam muhtemelen der. İzin vermez Mevlam mutlaka, mutlaka böyle batacak, gidecek, bu yüzü kesin muhtemelen Şimdi şükür nasıl yapılacak inşallah ona gelelim kısaca. Tamam şükür şükür ama tabi bir kuralları var. Nasıl olacak şükürde? <gülüyor> Mevlam bize şöyle buyuruyor. İ'melü ale davude şükra. Mevlamı اِعْمَلُوا Ale Davuda, Ey Davud'un Peygamber diye Ali yani Süleyman Aleyhisselam evlatları şükürle amel ediniz yani bil fiil şükrediniz yalnız söze değil yalnız dille şükür yetersiz oturur sofraya efendim istedimiz yedik içtik karını şişirdik eh, çok şükür çok şükür ama televizyon açık muhtemelenler. O piş süpürler karşımızda... ...müzikleri çalıyor... alaksızlıklar devam ediyor. Efendim yaz sınaması, yok... şu şey yok bu yok. Çok şükür... ...çok şükür... ...hayır bu dil şükrü... ...şükür yerine geçmiyor. Belam ne istiyor? İ'melü... ...fiili şükür. Fiili şükür diye diyor. Şimdi oturduğumuz zaman... ...sofraya ne yapacağız önce bu nimeti veren Mevla'yı düşüneceğiz müthiş anlar. Bu kuru topraktan bakın değil mi? Bu cansız ölü topraktan Mevla neler yaratıyor mu? Bunu kim yapabilir oca? Topraktan balışa <gülüyor> bakın. Elması, armudu, ayvası, muzu, portakalı, sebzesi, çeşiş çeşiş balışa. Renklere başka, kokulara başka, tatlara başka, hepsinin başka bir besici özellikleri başka balışa. Onları yaratan Mevlam ama aynı madde, toprak maddeleri. onu yaratıyor Mevlam bunları böyle şey. Tamam, gıda var, bir de ne gerekiyor? İnsana karşı bir istek, iştah gerekiyor almaya. Bak, iştah gerekiyor. Eğer bir insanın iştahı olmasa, insanın yeme isteği olmasa, o kişiye göre nimetler hiç boş, saman gibi kaldı karşıdan bakı zamanlar. İştah yok, canım bir şey istemiyor ne verirsen ver istek olmadı mı kıymetli bakınız bize Mevla bizlere iştah vermiş, istek veriyor Mevla verecek, İstek Mevla bize veriyor organların çalışma sistemi muhtemelen, sindirim sistemi çalışıyor sonra bize Mevla bir de damak tadı veriyor muhtemelen, yani biz sinir ucu damakta sinir ucu bakımında damakta eğer o damak tadı da olmasa nimeti yine şükür olmuyor, deri kalmıyor bence. Damak tadı da olmazsa böyle. Kişisiz ağzına aldığı bir şeyin, mesela bir tatsız bir şey böylece, genelde karpuzu örnek vereyim inşallah böylece. Mesela bir karpuzu keştik böyle, rengi kırmızı ama atık alımsa hiç tadı yok böyle. Et gibi yumuşak bir şey veya bir şey böylece ona emet şükür böylece. Böyle. Neden? damak tadını hoşlanmadı istemedi bak laboratuvar ağzına bak hemen anta yapıyor tahlilini böyle anta tahlil yapıyor belece alıyor bunları işte düşünmemiz gerekiyor Allah-u Teala nimetleri yaratıyor bize evlenme ona karşı bir istek veriyor sonra bir damak tadı laboratuvar hemen tahlilini yapıyor hangi bize faydalı onları alıyor sonra bir nimetin yaratılması için bir alem gereken muhtemelen böyle. Bir alem gereken böyle. Eğer güneş olmasa yeryüzünden bir tek bitki ot olmaz muhtemelen Güneş de lazım böyle şey. Yıldızlar lazım muhtemelen Hava lazım. Ay da lazım muhtemelen. Ay da lazım böyle şey. Ağaçlara su yürümmesi emmesi ağaçların ayını etkisiyle olur muhtemelen böyle. Hatta bizim bedendeki kan dolaşımı da o da ayla ilgili olur mu beden şey. Mesela ayın ilk günlerinde, tabi kameri İslam aylarının burada, bir kimse ayın yeni ayda ilk günlerinde bir şey ekerse, sebze, meyve, ağaç dikerse o çabuk olur böyle çabuk olur. Yine bir kişi ayın evvelinde hastalansa en basit grip oldu. Ama İslam mallarının evveline hastalanırsa kişi çabuk tedavi olur, çabuk iyileşir. Eğer bir kişi ay sonunda hastalanırsa hastalığı biraz daha geç tedavisi geç oluyor. Çabuk geçme muhtemel arkadaşlar. Yani bu ayda o kadar şey var ki adı cemaatinin böylece o kadar şey var ki aile ilgili böylece onun oyun başına yaratmaz muhtemelen hiç. ayın her gün değişik olarak dünyanın yansıması böyle. Hep dolunay olsun, hayat gel olmaz dünyanın. Yani denizlerin mecezi bile bak, ay'a bağlı mıdır? Kan dolaşımı buna bağlı böyle. Ağaçlar, suyum, bitki suyum, ay ile ilgili böyle. Hastalıklarla ay ile ilgili bunlar. Bunlarla ilgili böylece. Yine yıldızların şuaları, ışınları işte İşte yaratan kim? Yani yani, bu denge düzeni kuran kim böylece? Mevla'mız. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor sonra bir kimsenin rızkı az bazen olur bela. rızkı azdır kişinin efendim işte fakir alamıyor zengin rızkı alabilecek mi yine alamaz, alsa yiyecek mi gene belediye noktaya bak bunun için bunlara düşünmek gerekiyor sonra aslı önemli nokta şu alman rızkı Allah yolunda bedende sindirmek işte bu, burada muhtemelen. Yani, bütün organın şükrü gereke bakınız. Bütün organın şükrü gerekiyor. Yanlı dil ucu ile elhamdülillah, çok şükür, yetersiz. Çünkü yan damakta direkt kalmıyor gıda bedene gidiyor. Bütün bedene dağılıyor. Bütün organlara, kaslara, her tarafından dağılıyor. Bunun için ne gerekiyor? Biraz hasta yemeklerden sonra bütün beni Allah kulluk etmek müteahler. İşte namaz kılmak, vakit namazı değilse Allah Teala'yı zikretmek, şükretmek, bir şey yapmak mutlaka o sindirim esnasında Allah kulluk etme. Eğer bir kişi aldığı gıdaların sindirimi esnasında gafil olmazsa ya namazda ya Kur'an okuyor, Allah zikrediyor, her neyse Tabi işin yapılır orada. Ya Mevlana ediyorsa, alttan kafir değilse, işte o gıda kişiye yararlı olur. O gıda bedenden nura dönüşür muhteremler. Nura dönüşür. O kişinin içinde bir ibadet istemi başlar. Kişiden böyle temelli gider, miskini gider muhteremler. Gider. Bu işin özellikle muhteremler yemekten sonra gafil olmamak gerekiyor böyle. O sinirim çok önemli. Önemli. Ama şimdi yazık ki tabi çok kişiler otururlar efendim masaya adı şudur efendim budur şundan bundan müzik bir taraftan şunlar bundan bunlar bu taraftan gülmeler, kahkahalar, haramlar çelir gidiyor böylece. Tabi sonra o gıda bizim aleyhimize oluyor zararımıza oluyor muzirelim Hastalıklarından çok şimdi? Neden çok muhtemelde bakınız? Sahabeler döneminde Hazreti Ömer'in zamanında bir Rum Medine doktoraları gelmiş. Rum. doktorlar Medine'ye gelmiş. Yani Müslümanlar tıptır anlamazlar. Anlamıyorlar diye Medine'ye gelmiş. İran dediği işte filan meşru Rum isimleri önerilmiş zamanlar hekim Rum'dan geldi Tembel Medine'ye. Bekti'ye bekti günlerce Tek şahsa gelmiyor ama muhtemelenler. Tek hasta gelmiyor kendisine. Halifeydi ya Emir el mürmenin neyi hastalarmıyorsunuz? Neyi hastalanmıyorsunuz Biz Allah nimetini yerken, onu sinirirken Allah kulluk ederiz diyor. O bizim işin nur oluyor. Nur diyor muhteremler. Hastalık olmaz. O bedene mikropta giremiyor işte muhtemeler. Mevla izin vermiyor. İzin vermiyor. Tamam deri açık. Ama mikrop giremiyor bedene var. Allah'ın koruması oluyor. Koruması oluyor. Tabi bir kişi bu şekilde gıdayı zikirle sindirirse ibadet sindirirse onda olacak olan ürünme hücresi de ona göre nurlu oluyor muhteremler. Eyladın hayırlı olması da bunlar çok ama çok bağlantılı muhteremler sonra hanımlar bilhassa hamile döneminde çok dikkat etmeleri gerekiyor onlar muhteşemler. Etmeleri gerekiyor. Bir kısa kısa anlatayım inşallah akıl kanması için inşallah kısa anlatayım inşallah. Haz İmam Mazum'un babası. İsmi sabit. İmam ismi Numan'dır. Numan bir sabit yani. Sabit olduğumu anlamaya geliyor. Babası sabit. Bu gençliğinde bir gün bir ırmak kenarında oturmuş. Şöyle bir abdest diyor. Abdestini alırken bakıyor güzel bir kaba bir elma su üzerinde böyle yüze yüze geliyor. Tabi o yörelerde elma çok kıt nadir onlar için bir elma çok muazzam değerli onlar için havada sıcakmış elmayı görünce o kadar çekiyor ki canı iştah elmayı elmayı alıyor sudan ısırıyor bir lokma yutuyor aklına geliyor acaba bu elmanın sahibi var mı yok mu elma çürük değil Su atılmaz acaba bu elma nereden düştü buraya nasıl geliyor acaba eyvah diye ben kusuma uğraşıyor kusamıyor bir lokma atmış hele elma kalanı yemiyor ben de gezeceğim diyor bu ırmak kenarında sahilini takip edeceğim bunun sahilini bulayım bakayım diyor böyle Atına biniyor böyle birkaç gün gidiyor bir yere geliyor bakıyor tam ırmak kenarında bir bahçe Bahçenin de hemen suya bakan kısmında elma ağacı ağacın bir dalı da. Tam suyun üzerine üzerinde böyle şey. Bakıyor elma üniversiteyim işte. Bakıyor elma, ağaç, elmalar var. Elma çıkarıp bakıyor. Aynı elma cinsinde, türünde. Tamam, burada düşündüğü belli böyle diyor. Sevgili buldum elhamdülillah. Kafaya geliyor, ev sahibini çağırıyor. Ev sahibi çıkıyor. Buyurun, efendim ben diyor yolda kaldım. Beni Allah, misafiri kahveder misin diyor. Böyle diyor. Buyurun diyor, işe alıyor bunu. Şimdi bir Usul-i İslam'da misafi uzaktan geldi mi hem ona bir şey çıkarmak gerekir. Ne varsa o anda çıkarmak gerekir. Bu da ona ikram edildiği bir şeyler. Oturup yiyorlar. Diyor ki şimdi bu Hazreti Sabit İmam Azim babası ev sahibine ben düğüştük şey filan yerde bu ırmakta, nehirde bir elma buldum. O anda canım ölmeyi çok çekti. Çok istedi. Düşünemeden diyor, elmayı aldım sudan, ısıldım yuttum bir lafı, yuttum diyor. Aklıma geldi, bunun bir sahibi vardır. Bu düşünmüştür diye diyor. Bunun için diye, ara araya geldim, Elhamdülillah seni buldum diyor. Elması elman diyor, elma diye gösteriyor. Evet, buyurun benim elman diyor. Şimdi diyor, ne olur diyor, helallaşalım diyor. Yani bu elmanın fiyatı neyse, ben sana sen bir Büküf elma parası vereyim diyor. Ne olur helallık bana verir misin diyor. Bu helal eder, eder, eder, eder misin diyor. Şimdi ev sahibi şey bakıyor bakıyor buna da yok yok diyor. Yok genç diyor. Ben sana hakkım etmem diyor. Neden e, hiç seni bana sormadan elmamı ısır mı ısırmayı yemişsin diyor. Sana bir helal karmi hakkım etmem ben diyor. Ya olur ya yok, yok böyle. Üç gün orada misafir kalıyor. Üç gün yalvarıyor. Üç günden sonra diyor, kişi ev sahibi ya genç diyor. Ben sana hakkı her ederim ama diyor benim bir şartım var. E, söyle o şartı neyse yapayım? Şartım şu diyor. Benim bir kızım var diyor. Onu alırsan nikahla diyor hakkı ederim sana diyor. E, bak ya e, iyi zor bir şey değil lan yani bu şekilde. Peki alırım. Alırım ama diyor ama bak kızım ben tarifsan tarifiyim bakayım diyor. Kızımı diyor. Kızım nasıl kız bakan bak diyor. Kızım mı diyor? Başı kel, kulakları sar, gözleri kör, dili kekeme, elleri çolak, ayağı topal. Ben böyle kızım var diyor. Bunu alırsan diyor, hem de bana şal koşasın diyor. Başalmak üzere, ölüceğe kadar diyor, yaşamak üzere diyor. Kızımı alırsan nikahını hele alırsan diyor, hakkımı erderim sana diyor. Şimdi hazır sabit diyor ki ben düşüneyim bakayım şimdi ben diyor. Çünkü çekiliyor şimdi odasına, düşünüyor. İki gözü kör. Kulakları sar. Yilek kekeme. Başı kel. Eller çolak. Ayak topağı. Tamam bunu alacak ama onun tabişine bakması gerekiyor. Yani hiç canı ayrılamayacak. Hep bunu uğraşacak hayatı boyunca. Uğraşacak. Çok zor bir şey. Hayat boyu bu. Bir gün değil ne olur başka bir şart koş diyor, hayır diyor. Eğer diyor, bu kızımı alırsan helallığa, hakkımı hayal ederim sana diyor. Üç gün düşünüyor bu sebebihazı sabit, artı mecbur kalıyor. Tamam diye, kabul ettim diye, alacağım diye, hem alınma başamayacağım böyle diyor. Bunun üzerine, peki diyor, hemen o akşam orada nikâhını aktaracaklar, orada geldi, girecek. Öyle işte sahibi de, sual götürür ona böyle diyor şimdi aslında camiye gidiyorlar namazdan geliyorlar bu bir sopa hazırlamışlar evde yeniliği iş geliyor derken nikah aktı yapılıyor cemaat dağılıyorlar diyor ki ev sahibi tamam bak yavrum diyor, işte kızım bu odada helalın burada diyor gir böyle diyor hadis sahibi odaya bir şey giriyor, bakıyor içeride bir kız konukuyor. okuyor ama kıza kız bir defa görüyor ...hiç görmediği öyle bir muazzam... ...güzel bir kızmış böylece. Eyvah ben galiba yanlış girdim diye... ...hemen gözünü kapıyor. Yani başka bir kıza bakmayayım... ...namerem olmasın bana yanlış girdim derlerden... ...hemen gözünü kapıyor. Ters dönüyor, dışarı çıkıyor çık. Salona çıkıyor. Bekirmiş orada kayınpederi, ev sahibi. Ne oldu diyor sabit. Ne oldu? Diyor, orada başka kız var diyor. Onun hemen kaçtım diyor. Yanlış oldu derden diyor senin anlatan kız yok orada. Hayır işte benim kızım o diyor. Ama o kız diyor gözleri görüyor, konu okuyor diyor. Öyle gayet güzel bir kız böyle diyor. Yavrum diyor anlatayım ben sana diyor. Benim kızımın saçlarını bir tek haram kimse görmemiştir böyle diyor. Yani benim kızım diyor, bülü çağından beri diyor, amca onunla dayı onunla bile saçını bir kılını göstermemiştir. Benim kızım diyor bir erkeğe bakmamıştır diyor. Onun için gözü kardım verdi diyor. Benim kızım diye bir tek haram gibi dinlememiştir. Kulağı sardım dedim böyle diyor. Benim kızım diyor Allah kelamı dışında boş bir söz konuşmamıştır. Tekeme dedim böyle diyor. Bunu nasıl işte İşte benim kızım böyle diyor. Gir diye helal olsun diyor. Ondan mutlu olmuşa böyle diyor. Hazreti Tavuk içine muhteremler. Kız konukymuş gene böylece. Şöyle bir kıza bakıyor. Diyor ki Ya Rabbi ben buna layık değilim diye böylece. O kadar güzelmiş ki kız nurmuş böylece. O kadar güzelmiş ki Ya Rabbi ben bu kıza layık değilim Ya Rabbi diyor Hemen tabi iki kez şükür namazını kılıyor arada. İşte o kızanda da Hazreti İmam-ı Azam doğdu muhteremler. Doğdu böylece. Şimdi tabi günümüzde İmam-ı doğmuyor muhteremler. Günümüzde öyle evlullah pek gelmiyor, doğmuyor. Kabahat, ana babak bize de muhtemelen bu şekilde. İşte önce gıdanın helal olması şart Önce helal gıda vermek. Helal kazanış böylece. Bundan çok ama çok tiz olmak gerekiyor böyle. Bundan çok tiz olmak gerekiyor bunlar böyle. Ama haram karışmasın diye böyle. Tiz olmak gerekiyor bunda. Ondan sonra da helal gıdayı da Hatta yemek dahi yapılırken bile eğer gafret yapılırsa o bile yaramıyor muhteşemler. Bir gün Nakşibindi Hazretleri bir cimhede gitmiş. Sofra kurulmuş, çorba getirilmiş. Cemaat kabalık, efendim ev sahibi rica ediyor. Buyurun efendim, şahım buyurun lütfen, buyurun. Almıyor, yalvarıyor, buyurun efendim. Diyor ki ev sahibine kusura bakma. Ben şarabı yiyemeyeceğim. Neden efendim? Ne var acaba? Tuzum yiyiyorum. Hayır, tuzu falan hep tamam ama bu şarabı pişiren kadın çok sinirliymiş bunu pişirirken böyle. Öfkelenip pişirmiş. Bu benim maalesef bozar demektir Eskiden azır cemaatimiz tarlaya giden kişi ne yaparmış? Önce sabah namazını kılarmış camisinde, cemaat ile beriçiye oturmuş şabatını bektermiş, Allah zikadermiş dönemiş arabasına, öküzünü koşarmış, tarlaya giderken, La ilahe illallah diye, tarlaya gider Tarlaya gidermiş, Allah zikrederek, tarlaya sürüyor, ekini ekiyor, ekini ekiyor böylece. Tabi bu şekilde, temel başlıyor böylece bakınız. Besme başlıyor, abdesti başlıyor, Allah'ın zikri ile başlıyor böylece. Onu öğüten Allah'ın zikri onu öğütüyor. Eve gelince de, hanım da, hanım da, ...onu böyle Allah'ın zikriyle çorba pişirse muhtemelen inşa. Allah Allah deyip pişirse... şöyle de bir besmeyle güzel ahlak orada ortada pişirse... ...ve yenen gıdada böyle tefekkürle yense... ...son da şükür edilirse... ...ve o gıdanın sindirim esasında da... ...kişi Allah'a kulluk ederse... ...işte muhtemelen der, ...hem insan kendine yarar... ...insan böyle nur olur... ...hastlıklar olmaz, şifa olur... İnsan malı bir hal olur belgece hem de gelenleşte farisi oluyor dilatana fatiya.